Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Aviv. Günaydın. Günaydın Volkan. Canlı yayındayız. Hoş geldiniz. Evet tabii. Yeni pek ekonomiden, işsizlikten, dış ticaret açığından, cari açıktan filan bahsedecek. Durumumuz gene yok çünkü olaylar bizim önümüzden gidiyor, sürüklüyor. Biz de böyle devam edelim dedik ve özellikle işte bu İsrail baskınının, Komando baskınının 31 Mayıs şey evet 31 Mayıs sabah sabaha karşı altı gemiye insani yardım götüren Gazze'ye gemiye yapılan baskının Türkiye'de yansımasıdır. Bu arada şeyi de sabah konuşmayı unuttuk. Rachel Corey gemisine de el koydular. Evet. Onu da bu arada söylemiş. Karsız olan. bir şekilde. Evet. Değil mi? Bir kısmı sınır dışı edildi. Bir kısmı Hı -hı. hala İsrail'de tutuluyor. Zaten Şeylerde daha yollanacak insan mı? olan bir gemiydi. Hı -hı. Çimento Mavmanları yollanacak yani. mıymış peki şeye belli değil. Hı -hı. Geminin yükü şey Gal e, orada e, ki mavi Marmara ve diğer gemiler ne oldu şu anda galiba Yok, gelmediler gelmedi. gemiler tutuluyor hala. Yani e, limandalar ama içindeki yardım malzemesi İsrail'in söylediğine göre Gazze'ye ulaştırıldı. Hangi kısmı ulaştırıldı ne kadar uygun bulunmadı onlar. Ya yani ilaçlar vesaire otur malzemeler. İsrail'in söylediği yardım malzemesi ulaştırıldı ama e, asla bütünün ulaştırılması ihtimali yok. Çünkü bir de ambargo uyguluyorlar. Betonu da zaten e, sığınak yapacağı yapılacağı evet. için silah olarak görüyorlar yani milyon, yani yüz binlerce insanı evsiz bırakan bombardımandan sonra betonu da silah görüyor. Neyse bunları ayrıca tartışabiliriz. Bu Fethullah Gülen'in Wall Street Journal üzerinden yaptığı açıklamadan mı başlayalım? Nasıl? Siz Doğru. nasıl? Yani Ankara'dan geldiğime göre işte Ankara'da konuşulan konular içerisinde bu da var tabii. Evet. Yani Türkiye'de konuşuyor zaten. Yani yani e... Böyle bir durum olduğunda gözler e, Türkiye'de içeride olduğu vakit bir şey mesela genel kurmaya döner. Bu, bu konuda bir takım odaklara dönersiniz kim ne diyor Türkiye'nin içinde. Bir son yıllarda tabii Gülen Fethullah Gülen ne diyecek acaba? Çünkü Pensilvanya meselesi e, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanının diyi bilini e, Pensilvanya'dan. E, o kaset skandalının hemen üzerine yaptı. Konuşmada değil Mecliste evet. yaptı. Nerede yaptı? Basın toplantıda yaptı. Basın toplantıda yaptı. Bir konuşmada evet Pensilvanya'dan da olumlu bir mesaj geldiğini. Samimi buluyorum demiş. demişti. Yani bu işte onun hiçbir şıkkı yok. Dolayısıyla Pensilvanya önemli. Ee, bu tür konular her türlü Türkiye meselesinde ee, önem arz ediyor. Bir de tabii e, şu 8 yıllık AKP iktidarında... Herhangi bir adım atıldığında özellikle e, statiko ve işte laikçi çevreler diye nitelendirebileceğimiz çevreler hemen bir fe tipi e, var mı yok mu sorgulamasına giriyorlar. Fethullah Gülen gülenmesi. Yani bu e, bürokraside olsun herhangi bir hükümet kararında. Dolayısıyla e, AKP ile e, Gülen cemaati arasında bir yumurta tavuk ilişkisi hangisi birbirinin içinden çıktı e, ve bunlar kendi aralarında nasıl ilişkilendirilebilir. Ki çok da bildiğimiz alanlar değil bu alanla. Hı hı. Ee, bir kısım ve... insan gerçi özellikle e, komplo teorisyenleri burada müthiş ilişkiler ağları ve e, hani e, olmadık bazı yönetim biçimleri vesaire de çıkarttılar. Yani, evet. Hani Oda TV vesaire gibi yerlere kalırsa zaten Türkiye'nin nasıl yönetildiği çok net ve Fethullah Gülen tarafından yönetiliyor. tarafından için. yönetiliyor. AKP içinde herhangi bir farklılıklar olduğu vakit yine Fethullah Gülen. Evet. ...araya girmiş oluyor... <gülüyor> ...başvuruyor, olumlu ya da olumsuz Bayağı bir şey... kadiri mutlak bir şey bu F-tip yapılanma dediğimiz şey... ...omnipotent, böyle tıkır tıkır <gülüyor> takılıyor... ...evet, bu çerçevede... ...şimdi tabii çok uzun yıllardır da bu kişi Amerika'da yaşıyor... ...28 Şubat'tan kısa bir süre sonra çıktı... ...tabii bu ülkeye gelmemesi, dönmemesi... ...hele bu dönemde o da bir tartışma... ...değerlendirme konusu, neden gelmiyor, niye gelmiyor... Arınç çiçekle karşılarız dedi son değerlendirmede. Şimdi bu gerçekten ben bir de Washington'daki arkadaşlara sordum. Çünkü Fethullah Gülen cemaatine mensup olduğu iddia edilen arkadaşların Washington'da özellikle think tanklar üzerinde, düşünce kuruluşu üzerinde bir etkin durumları söz konusu. Ee, ve hemen akabinde böyle bir toplantı düzenleyecekler mi Filistin, e, bu Gazze, e, bu baskın be beklentim o yöndeydi onun için aradım onları. Böyle bir toplantı falan olmadı ve ilginç değerlendirmede bulundular. Yani e, Gülen Hareketi e, ve o grubun e, Birleşik Devletler'de özellikle e, Musebi e, lobisiyle son derece düzgün ilişkiler geliştirdiklerini birbirlerini karşıya almama tercihliğinde bulunduğunu bugüne kadar yapılan değerlendirmelerde çok e, sert bir durum olmamış. Hatta bu bağlamda ABD'deki e, işte Kemalist laik e, gruplar federasyonlarla Gülen Federasyonu'nun benzer bir şey izlediği e, Yahudi kuruluşları ile karşı hı hı. dengeli çatışmasız e, durumları olduğu e, ifade edildi. Ve, bir ittifak ilişkisi mi var? <gülüyor> i̇ttifak ilişkisi denilmez sanıyorum ama e, birbirlerini karşıya almama e, olabildiğince e, ters düşmeme e, karşısına almama özellikle ABD cephesinde cemaatin böyle daha e, şeyli ilişkiler var. Aynı ilişki Hı -hı. dediğim gibi e, federasyonların e, mesela böyle bir olayda e, Türkiye'deki e, daha doğrusu Amerika'daki Türk ...lobilerinin diyeyim... ...gruplarının da bir tepkisine... ...şahit olmadık farkındaysanız. Evet. Bizzat Amerikalı Yahudilerin... ...biraz önce sözünü evet. ettiğiniz gibi ama... Türkiye'de ki Türkiye'nin orada çok ciddi bir nüfusu var. Hı hı. Ciddi konfederasyonlar, federasyonlar var. Think Tank kuruluşları var. Bunların içinde Gülen cemaati de çöndürücü etkin ve çok güzel, güzel işler yapıyorlar onu da söyleyeyim yani. Hı hı. Orayı izliyorum. Iyi, iyi. Ama bu konu bir türlü gelmiyor. Burada da böyle bir bu durumun altında çizmekte fayda var. Evet yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'nın da çeşitli ülkelerinde Yahudiler yani bu... Biraz önce Abin'in de söylediği gibi bir Yahudi ya da centile yani Yahudi olmayan siyah beyaz falan değil. Doğrudan doğruya vicdandan yana taraf olanlarla yani çok da sağ ve sol diye ayrıldı aslında. Emek ve Amerika... vicdan ilişkisi değil mi evet. bu bütün olan bir tane. Yani çünkü bir yerde işte vicdan, adalet vesaire gibi kavramlar var. Hak e, gibi kavramlar var. Diğer taraftaysa aslında sermaye ilişkileri, e, bunun getirdiği girift politikalar ve e, ürettiği çeşitli insan modelleri var gibi görünüyor. Yani Çünkü İsrail'in içinde de aynı şey, Almanya'nın içinde de, Türkiye'nin içinde de demek ki böyle bir hattan bahsetmek galiba mümkün. Evet yani Almanya'da tarihinde ilk defa olduğu söyleniyor. Evet. Bu nazi... Döneminin korkunç ağır yücünü, yani holokostun ardından ilk kez İsrail'i eleştirir şekilde. İsrail'in politikalarını, bu baskınları, vicdanen eleştiren hem de önemli milletvekilleri filan var aralarında. Yani. Yine soldan. Yine soldan, evet. Benim aklıma böyle durumlarda Bosna geliyor. Yani evet. 90'larda. Çok Hep Bosna ile karşılaştırma yapıyorum. Bütün Avrupa'nın derin bir sessizlik içerisinde. İzlediği bir durumdu Bosna'daki kıyım. başına arkaya başka Çevirdim. yöne çevirdiler. Düpedüz yani. Düpedüz çevirdi ve e, yani biraz e, hani bizim ne işimiz var bu Gazze'de mavi marmara filan böyle bir gümürtü kopuyor ya milli dava değil filan. E, Bosna konusunda aslında yani 90'ların hükümetleri çok kötüdür ama Bosna konusundaki girişimlerini ciddi not etmemiz lazım. Türkiye'nin. Evet. Yani orada dönem... Türkiye'de solun durumu iyi değildi. İyi değildi. Çünkü ve... Müslümanlık vardı işin içinde. Müslümanlı. Biz zamanlar olarak çok uğraşmış <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Aram ilgilenmediler kesinlikle işte. o dönemde. Hiç ilgilenmediler. Bir tek ilgilenen bizdik yani. Biz Şimdi yine aynı şey mi? aslında bir çeşit solda da yaşıyoruz Türkiye'de. Bir kısım e, sol. Efendim Gazze'de Hamas var diye evet. başlayan ve e, durumla çok fazla ilgilenmemek bu sebeple gerektiğini söyleyen ve Filistin. ...mücadelesi öne çıkaran örgütlenmeler var Türkiye'de bolca cana. Yani bir garip hal. <gülüyor> evet yani Bosna'da aslında mesela Türkiye bütün diplomatik şeyleri çok etkin kullandı o dönemde. Evet doğru. Yani elinden geleni yaptı söylenebilir. Mesela Amerika'yı harekete geçirdi NATO üzerinden işte uçakları ciddi katında yani müdahale edecek gücü yoktu. Uçakları bile şey yapmıyordu. Daha sonra Doğan Güreş'in açıklamalarında... Bosna'ya e, silah da verdi Bos e, boşnaklara yani legal olmayan yönden anladığımız kadarıyla. Yani bu e, hafızasız olduğumuz için medyanın yani işte Gazze ile bu kadar ilgili e, olmak gerekli miymiş üzerinden bir tartışma sürüyor. Yani Bosna'ya baktığımızda Bosna'da çok e, olabildiğince en fazla ilgilenen Müslüman ülkede. Türkiye'yi dağırca. Evet, medya, de... medyada da bir takım dürüst vicdanlı gazeteciler de Cengiz Candar filan da mesela hemen sabah o zaman. Evet, Hasan Cemal ile gittiler. Atan Hatta, değil değil değil mi? gittiler falan. iyi Aa, şunu da hatırlıyoruz yalnız. Yani orada Sırp'lara kurşun sıktım diyen gazeteci de vardı. Vardı. O evet. ödül bile verildi <gülüyor> o gazeteciye yani. Türkiye'de yine yaratılmaya çalışılan hava zaten buna Doğru. benzer bir cenk havası gibi. Yani hani savaşacağız, halledeceğiz, basacağız Osman'ın tokadını hissiyatı Ama gittikçe böyle doz doz geliyor. Bence son derece evet. sakin bir evet. şeyi var. Yani ne hükümetle ilişkilendiriyorlar kendilerini. Gerçi onlar da e, gemide ölenlerin şehit ilan edilmesi için hükümete başvuruda bulunmak gibi garabet işler de yapıyorlar. Bunları da söylemek evet. lazım ki hepsini tartışabiliyorlar. Evet. Onlar... Öyle bakıyorlar. Gülen'i bu araya oturtmak istiyorum. Yani Hı. Gülen mesela Bosna işinde papaya kadar gitti hatırlarsınız. Evet. Ha, öyle Yakın mi? ilişkileri ben de var hala Yakın. oradan devam eden. Şimdi neden? burada da yani onu okumakta biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Yani e, geçenlerde İsak Bey e, bu iş bir Mandela'ya ihtiyaç var demiş İsrail. i̇shak evet. Yani aslında pek çok işte Gülen ilişkileri ve dünyaya yaygın ağı okullarıyla filan ciddi bir fonksiyon icra edebilen bir adam. Hiç i̇şte hoşgörü üzerinden gidiyor filan. Yani bu konuda da, yani hükümet dışında bu İHH benzeri bir şeyde bulunabilirdi uluslararası ilişkileri çerçevesinde. Tam bu konuda daha pasif bir duruş sergilediğini. E, saptamak mümkün. Pasifin ötesinde Sitesinde ve e, karşı, karşı düzen, bir duruş. Yani böyle bir e, mesela İhahanın adını da daha yeni duyduğunu söylemiş evet. ki bu da çok e, şaşırtıcı yani söylememiştir diye düşünüyorum böyle bir şey çünkü İhahayı. Epey zamandır uluslararası alanda bu konuda özellikle Gazze konusunda çok çalışıyor. Yıl, bir yıldan aşkın bir süredir ben biliyorum. Onun bilmiyor olması bu, imkansız. Bu, bu gezi İngiltere'de planlanmış değil mi ilk e, altı ayıyla? Örgütlenmenin yani. ilk çıkışı, evet. çıkışı o o yani. uluslararası bir örgütlenmenin aslında Avrupa Sekreteriyası'nın evet. İHH üstleniyor. Evet yani en büyük gemiyi kiralayan falan o ama bir bölümü sadece. Şimdi politize bir örgüt olup olmadıklarını söylemek zor demiş. Bunu da eleştirel bir şekilde söyledi. Ben bunu hürriyetten okuyorum dünkü. Yani bu şimdi çok tuhaf çünkü e, tamamen politik beyim. Cumartesi günkü hürriyet pardon düzelt. Yani bundan daha politik bir şey olamaz. Ablukayı kırmaya ama abluka da dünyanın en politik şeyi. Hukuksuz ama illegal ama hukuk e, politik bir şey, İsrail. E buna karşı çıkan elbette politik olacaktır. Başka başka ne, olacak, ne sebeple olacak? Ne olacak? Dini mi olacak? Ya bu apolitizm övgüsü durumu var ya. Yardım malzemesi evet. götürülebilir ama Gazze'de abluka'nın kırılmasıyla ile ilgili hareket yapıyor olmak bir dakika bu size aşar. Tam aksine tam da Ondan halkların yapması aslında... gereken yardım götürmek değil abluka yıkmaktır. Yani o o yardımla bir şey olacağı yok zaten biliyoruz Tabii. ne yani birkaç yüz ton şey birkaç bin ton ne olacak yani ama önemli olan bu abluka'nın gayri meşru olduğunu, gayri hukuki olduğunu bütün dünyaya anlatamayın. Bu bundan daha bunda da başarılı bir... da olunmuştur yani. Bence de öyle. Bunu hiç kimse inkar etmesin. Bu şu anda Gazze ablukası bu eylemle dünyaya mal oldu. Yani sonucu ne olursa olsun. İsrail'in evet. bakanlarından biri de evet. bugün. Kaldırılmalı bakanı. sosyal güvenlik bakanı. Hatırlar mısınız? 1974 Kıbrıs harekatı sonrasında Yunanistan'da junta devrilmişti. Ve o zaman Acevit'in <gülüyor> Yunanistan'a demokrasi getirdiği şeyleri, yani. manşetleri demişti. Benzer evet. yani bir... Ben... Halbuki Yunan halkıydı getiren, getiren en nihayetinde He, yeterdi, yeter deyip ayaklanan artık. herhalde Ecevit ve e, CHP tabii değildi. Yani onun da tetikledi tabi o Cunta'yı özellikle Kıbrıs'taki gösterdi. darbeyi yapan Nikos darbesini. Yani e, bu Gazze'den e, tüm dünyaya mal olması herhalde toplamadım ama dünyanın e, her ülkesinde bununla ilişkin toplantılar, mitingler, açıklamalar yapıldı. Yapılıyor da. Ya daha da devam, devam ediyor. Mi? Evet. Dünyanın gözü buraya çevrilmiş durumda. Şimdi burada da dünyanın gözü buraya çevrilirken Pensilvanya'nın gözünün biraz kararmış olduğu gözü anlaşılıyor. Yani daha anlaşılabilir bir açıklama gerektiğiydi. Belki şeye yol açmış olabilir yani açıklamanın tonu ama burada şunu anlıyoruz. Bu kadar heyecana kapılmayın. Bu kadar şey görmeyin olayı ve dengelerinizi bozmayın bir klasik e, deyimi de Türkiye'nin Orta Doğu'daki dengeleri gözetmesi. Benim bir de ilgimi çeken bir şey oldu aslında. Belden aşağı bir yerden büyük ihtimal yaram olduğundan dolayı Hı -hı. E, hani uzun süredir devam eden işte darbelere mi karşısın F tipi yapılan mı Hı -hı. E, İşte demokrasiden mi yanasın F tipi falan diye. Böyle garip bir devam eden e, bir etiketleme durumu vardı. Galiba bir bu etiketleme durumu e, zannettikleri kadar böyle hatlı, tekil falan değil. Hı -hı. İkincisi galiba e, son kaset olayı Pensilvanya lafı buradan çıktı. Üzerine bu yaşananlar e, CHP ile F tipi yapılanma dedikleri şey de bu kadar birbirinden uzak, ayrık ve e, dünyaları ayrı, ilişiksiz gösteren durumu kırıyor. Evet. Yani kimin ne yapıyor olduğuna dair siyasetler olduğunu insanlar değil daha fazla konuşabilir miyiz diye ümit ediyorum. Aslında AKP'nin de lehine bir şey yani. Çünkü üzerindeki evet. o etiket yani AKP'yi e, cemaati Fethullah Gülen'in şemsiyesi içinde yönetilebilir olduğunu ima eden her şeye kadir bu cemaatle AKP liderliği arasında da yönetim arasında da... E, Durumu göstermesi hı hı. açısından da önemli altı çizmesi gereken bir şey. Benim bir anlamda daha da AKP kendi şeyine meşrulaşmış da denilebilir evet. bu, bu evet. konudan olarak Demek ki bir cemaatin şeyinde değil. Siz peki nasıl yorumluyorsunuz? Neden böyle bir konuşma yapıyor? Çünkü yan, bir hesap hatası yaptığını söylemek bu noktada çok zor evet. yani. Dil, Dil sürçümesi deseniz o da o zor. Da değil. Bir, i̇kinci bir da gelmiyor. Valla bir masum bu. Bundan sonrası spekülasyona girecek zaten. Yani öyle evet. çok bir bilgi e, şeyi değil. E, birincisi çok uzun yıllar Washington'da Amerika'da kalan arkadaşlarımda da sapladığım bir şey vardır. Hep o saksının içinden görmeye başlarlar. Yani e, o çevreden etkilenirler. O insanlarla konuşurlar. Yani orta geçenlerde öğrendim. Amerikan gazetelerinde ve basın kuruluşlarında Orta ile ilgilenen e, yazarların yüzde seksen Yahudi kökenliymiş. Yani o bölgeyle ilgilenen. Dolayısıyla oradaki yazıların büyük bir çoğunluğu buradan geçiyor. Yani bir de Amerika'daki varlık e, sebeplerini açıklamak açısından da bakmak lazım. Or o çevrelerle de iyi e, durmayı gerektiriyor. İkincisi tabii ki belki bu... ...1990'ların sonundan itibaren gelişen siyasi İslam kökenli siyasi hareketlerin içerisindeki rekabetin de bir yansıması söz konusu olabilir. Hı hı. Artı özellikle bu Gazze'nin bir primi var. Bir bonus siyasi ikramiyesi var. Bu ikramiye de AKP ve liderliğine... Ee, şimdiden yazıldı bunu söylemek mümkün. anlamda bir kredi yazıldı. Kredi asından, yazıldı. Için. Yani bu kredi... Yaralıları bir an önce getirtti. Evet. Ki, evet. Yani mesela burada Gülen kalkıp papaya var. gitse hadi birlikte şu Gazze sorunu çözelim dese o Gülen'e yazılırdı. Evet. Yani böyle Ama bir ben durum ben böyle yok. bir şeyin de başka bir yerden yazılmış olduğunu düşünüyorum. Yani e, benim spekülasyonum <gülüyor> da tamamen yine e, kafama göre dediğim yer e, tulak Gülen'in aslında bir miktar daha artık küresel bir noktaya oturmuş olduğunu ve e, bu küresel pozisyonun gereği olaraksa çok daha evrensel tırnakçı bu küresel ve evrensel şeyler söylemek durumunda olduğunu düşünüyorum. Ama Bunun gereği de Tam da Amerika küresel ve evrenseli kapsayan şey şu anda dünyada Amerika ve e, bu durumda hani söylediği bu tip ılımlı tırnakçı sözler e, aslında ciddi anlamda onu daha... E, Katolik Kilisesinin papası neyse Müslümanlık dünyası Hı. açısından dünyada ana akımda yansıyan sözler açısından böyle bir yere doğru götürmüyor mu? Evet ee, daha diplomatik, bu... daha e, işte <gülüyor> sınırlı, çok daha işte hani bildiğimiz tip devletli açıklamalar. Bu işte bana. bu konuda kimin suçlu olduğunu tayini işinin de Birleşmiş Milletlere bırakılması gerektiğini söylemiştir. Senin dediğin de o açıdan doğru ama bir yandan da mesela Obama kadar bile. Evet. Bunu kınamamış olduğunu da söylemek de bir tuhaf değil mi? Yani, yani mesela Amerikan başkanları açısından e, yani e, e, İsrail Filistin mevzusuna e, Filistin yönlü bakmak çok zor. Çünkü yani bir e, Yahudi lobisi var unuttum şimdi ismini yani onun bir toplantısına senatörlerin yüzde doksanı geliyor yani öyle bir etkinlik Ay, var. Ay bak, evet. evet. Ondan sonra için çok zor orada. Ama Gülen açısından yani Obama kadar bile bir duruş sergileyememesi. Evet, Obama hiç Hı -hı. olmasa bu, trajik dedi yani yardım gemilerine saldırıyı. Ee, ...bu süreçte Türkiye'nin de olumlu bir sesi olabilir... ...diye bir konuşması var mesela. Evet. Yani Pensilvanya'daki durumu mercek altına yatırmakta... ...bundan sonra fayda var yani... ...Pensilvanya açıklamalarına. Ee, burada e, eminim... ...kendi e, görüşünün yandaşları açısından da... E, ...Türkiye içerisinde... ...bir hayal e, kırıklığı yaratmış olabilir. E, ama... Bundan sonraki süreçte neler evrilir? Yani bütün bu Ergenekon hikayesi Fetihah Gülen cemaatine mensup olduğu iddia edilen güvenlik görevlileri, polislerin ve savcıların ve hakimlerin olduğu iddia edilerek sorgulandı belli çevreler açısından. FETÖ örgütlenmenin bu alanlardaki yansıması Ergenekon denilen hay, onların gözünde e, bir e, hayali senaryo ve davalar zinciri yarattı söylendi. Şimdi bu böyle baktığınızda e, iki şey bir şey daha dikkatimi çekiyor. Öcalan'da işte Kürt sorunu devletle çözeriz. Şeyle değil falan diyor. Petrullah Gülen böyle bir duruşu geri <gülüyor> bir duruşta duruyor. Yani ya bir hükümet akıllara... dışı bir devletle e, e, Yeni bir uzlaşma pazarlık mı var? Nedir? Yeni ne? bir Bunu otoriteyle. Yeni yani. bir otorite. Bir de bu otorite tavrını tabi yani ben e, kendi payıma Fethullah Gülen ya da kim söylemişse söylesin. Otorite gerek İsrail otorite tanımak ve bir de herhangi bir otoriteye karşı gelmenin dünya Zara. tarihinde otoriteye karşı gelmeden hareket edebilen herhangi bir şey oldu mu acaba yani bırakmış olsaydık hala herhalde evet. e, feodalizmi konuşuyor falan olabilirdik ya yani biz biraz, çirkin bu, diyor ya evet, yani, şey. Gülen aslında e, oradan iç siyasete müdahale ediyor gibi geliyor benim yani zaten bütün bu mesele İran CHP'deki değişim Mavi Marmara, işte Öcalan'daki açıklamalar, Kürt meselesinde devlet falan. Şimdi bunların hepsinin birbiriyle ilişkisi zaten konuşuluyor. Ankara'da, Türkiye'de. Ee, bunun iç siyaseti etkileri ne olacak? Olası önümüzdeki. Şimdi İran anlaşılıyor ki İran'da bir ikramiye yazmış durumda. Dokuzlar ölçüde. Hatta yani Amerikalıların o Brezilya'nın mektubu açıklaması. Amerikalıları ya gerçekten inanılmaz bir şekilde kötü yönettiği Kabız bir durumda olduklarını gösteriyor Ağır bir darbe aldı, Ağır bir darbe da. aldı. E Bu da kime yazıldı Yani Latin Amerika'da doluya yazıldıysa Dünyanın doğusunda da e, Türkiye'ye Türkiye Türkiye yazıldı. yazıldı Yani e, bunları alt alta üst üste koyduğumuzu şöyle bir lobi vardı. vardı 2 Kasım bin, 2003 seçimlerinden itibaren aşama aşağıma Önce AKP'yi zaten bir kriz gelir götürür Bu kriz gelmedi ekonomik kriz bir türlü Sonra neye başvurduk? İşte her türlü olaylar gözümüzün asker, hukuk bürokrasisi, halen devam eden süreçler. Sonra neye geldi? Nasıl olursa olsun, kim yaparsa yapsın AKP iktidardan uzaklaştırılsın. Şimdi böyle bir lobi var. Kim olursa olsun, nasıl olursa olsun. Bunun için İsrail'den bile medet umuluyor bu şeyde. Yani bunlar açık açık konuştu. İsrail, Amerika'yı bu konuştu. İşte AKP'nin sonu geldi. i̇srail ABD birlikte olup. ...içerideki güçlerle... ...şeyi devirecek... ...hükümet devrilecek... ...böyle bir yerine ne gelirse gelsin... ...ne gelirse gelsin... ...lobiciliği devamı ...hala aktif bir vaziyette devamlı, ...iş dünyası, basın işte belli bir şeyler... ...buna... ...burada tabii Gülen'in... ...bu açıklamasını... ...bütün bu ne olursa olsun... ...AKP gitsincilerin içerisine... ...nasıl yerleştirmek mümkün... ...yerleştirebilir miyiz... ...nasıl eklemlenir... Ee, buna bakmak lazım çünkü sonuçta 8 yıllık iktidar boyunca birbirinin taşıdığı iddia edilen iki yani AKP ve Gülen cemaati biri birinin sırtındaysa öbür öbürünün sırtına ve biri bir iç içe geçmişliği ayrıştıracak bir durum mu söz konusudur ve bunun iç siyasetteki etkileri ne olur AKP'nin ve Türkiye'nin iç siyasi geleceğinde neler olur. Şimdi yani durup dururken Pensilvanya'dan katkısı yok deyince Deniz Baykal eee evet, insan, insan düşünüyor yani Pennsylvania beni ya yani ben bile bu kadar önemsemiyordum Pennsylvania'yı. Üstüne <gülüyor> deyince bana üniversitedeki <gülüyor> Değil mi? finans bölümü aktuma geldi. Başta <gülüyor> bana da içerim. jeton düşmedi Pennsylvania <gülüyor> lafıyla sonra e, medya sağ olsun anlayabildim ne demek istediğini ama ben de futbol takımını düşündüm. Katkısı olup <gülüyor> olmadığını da zaten nasıl söyledi ben hiç anlamadım. Yani o bütün bu sürecin içinde en nihayetinde galiba meşrulaşan bir güç olarak Fethullah Gülen cemaatinden bahsedebiliriz çünkü Artık hani siyasetin tüm ana partnerleri tarafından ismi geçen yapmıştır yapmamıştır ne demiş falan diye bakılan bir kişi bu iyi ya da kötüye tanımlanacak bir şeyden öte galiba artık normal haline aldı yani. Aslında güzel o zaman Fethullah Gülen Bey Türkiye'ye niye gelmiyor? Gelsin burada garip, evet. parti olsun ya da yani ciddi anlamda siyasetin ya parçası içinde olsun. Biz de böyle ikide bir Deniz Baykal gibi Pensilvanya ne dedi filan diye kendisine... Şey boynumuz yaptık. tutuluyor o tarafa bu tarafa. Evet, yani da. gerçekten yani bir ne var Türkiye'ye şey, Türkiye girme yasağı yok bildiğim kadarıyla. Galiba yok. Ha bir de e, yalnız ondan e, tutulmuyor boynumuz bir de sağla sol arasındaki bu... Gene sağ, sağımıza sarımsak ve solumuza <gülüyor> sol basmak zorunda kalacağız çünkü bazı sol kesimlerde yani kendilerini sol olarak ifade eden kesimlerde Amerika'nın sesi demeye başladılar şimdi ki, ve haklılar bence. Amerika'nın görüşünü de bir hayli yansıtıyor çünkü Fethullah Gülen'in bu şeyi. Ama o zaman da AKP ile ilişkileri açısından bir karışıklık oldu. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yok, bir taraftan da yani genel olarak İslam dünyası açısından da şey mesela bütün İslam dünyası bu hareketi destekliyor değil mi? Yani gönüllü, gönülsüz işte yönetimleri ama etkinlikler artmış her ülkede. Gülen buna. Böyle yaklaşıyorsa oradaki kredibilitesini de etkiliyor demektir. Bülent, Bülent Yıldırım'ın cevabını İHA Başkanı'nın cevabını onu bilmiyoruz. Başın baş sağlığı dilemesini tercih ederdim demiş. Beklerdim Oo. demiş. Ben bir adım daha geriye gidip aslında demin konuştuğumuz şeyle ilgili şöyle bir sıkıntı var mı diye de sormak istiyorum. Ee, Siyasetten etkili olmak ama asla siyasetten hiçbir sorumluluk sahibi olmamak e, siyasi alanın ortasına bir delik açıp hani suyun basınçla dışarı çıkmasından çok farklı değilmiş gibi geliyor bana. Böyle bir sıkıntı var mı? Çünkü hani Pensilvanya etkili bir kuvvet olarak artık hayatımızın içinde ama e, bu etkili kuvvetin aslında nelerde etkili olduğu ve ne zaman sorumluluk alıp ne zaman almayacağı, ne zaman hesap verip ne zaman vermeyeceği yok galiba. Evet. Yani hani siyaset dışı bir siyaset üretimi gibi geliyor bana. Yani bir, bir, bir bilene danışmak vardı eskiden. Evet. Demirel. Demirel'de. Demirel. Daha evvelde Celal Bayar'a danışılırdı bazı hususlar. Yani ondan sonra... Ee, e, sivilleşiyoruz en azından. Böyle mi bakayım? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz da belki gücün azalması da olabilir. Yani bana danışılmıyor bu hususlarda. Ben kenara düştüm. Açığa <gülüyor> satış oldu. Gülün açı bıraktılar da olabilir. Yani gerçekten bunu anlamakta, açıklamakta e belki yaptığımız değerlendirmelerde eksik, yanlış şeyler olabilir ama ort spekülatif olan şeyler konuşulması yani. Çünkü gereken bir şey şeyi bilmiyoruz çok bu yani tarikatlar üzerinden değil de cemaatler üzerinden bir dönüşüm oldu son on yılda bu kesime hı hı. ilişkin. E, olabildiğince çok faydalı işler yaptıklarını da biliyoruz. Evet. Yani hiçbir zaman şey değil. Canavar kötü canavar falan. Kötü bir falan. Bir Ama yok. buradaki duruş insani bir duruşu değil her şeyde. Evet. Ve de... sen kendini barış elçisi papaya git, bosna orada ağla burada hı hı. E, şey yap falan, e, kendi mevzuunda en can alıcı dünyanın yani bu Filistin meselesini Porto Allegri'de tanık olmuştum. Ya bütün mağdurlar arasında Filistin deyince özel bir yer yani. Onlara hani buyur abi sen otur. Ee, ama yani bu da be. yani hakikaten Çağ'ın anlatılan en uzun 40 küsur sene hatta 1948'den beri toprakları alınmış ve mevcut. Hiçbir ilgileri olmayan bir durumda o, otururlarken gelip bir takım insanları oturtmuşlar oraya ve o şimdi de mevcut toprakların yüzde yirmi birinde oturmaya razı olmuşlar onu bir yani de esir Artık adamlar kırılıyor yani bu, bu olacak iş değil yani bir de şeyi anlamak mümkün değil ee, yani bu Filistin nereden çıktı bizim işimiz değil falan var ya ya 450 yıl senin toprakların içerisinde bir yer. <gülüyor> bir yani kimin baktın? dedesi, yani babamızın baba, bir üst, iki nesil üstümüzün ya orada görev almışlığı var, ya orada yaşamışlığı var. Ya da ölmüş. Ölmüşlüğü var. var. <gülüyor> evet. Yani Filistin, İsrail'li e ilk toprakları satan Abdülhamit'in fermanıyla oluyor. Yani bunu anlamak, algılamak mümkün değil. Ama bu da tamamen yine 1900, yani Kemalist rejim reddetmesi. Yani o, o süreci reddediyorsun. Sen hı hı. oru görmezden giriyorsun. Hain Araplar arkadan vurdu tekerlemesiyle. Bütün bir tarih yazmışım evet. Dışişleri Bakanlığında Arapça bilen yok ya. Diplomatınız yok. Evet, tabii. Bir de yani, yani düşünebiliyor musunuz? Bu her şeyi jeopolitik enerjiye e, meselelerine filan bağlamakta üstüne yok. Yani herkes bir strateji uzmanı Türkiye'de. Yani ya, se se se jeopolitikadan anlarlar. Bir de futboldan anlıyor herkes. Burada mesela İsrail'in bunca zamandır gerek Golan Tepelerinin altındaki bulunan su yataklarına el koymasını gerekse de daha önemli olarak belki de e bayağı anlaşma yapması var. Hiç kimse üstünde durmuyor. Ee, doğal gaz yatakları, gaz delilerin kara suları içinde deniz dibindeki şeyleri arama hakkını şeye kendileri almış durumda. İsrailliler İngilizlerle anlaşma yapıyor. Şimdi bunların üzerinde de <gülüyor> hiç durulmuyor. Çok tuhaf yani. Kesinlikle ee, yani bu bir taraftan da şeyi de ben merak ediyorum yani. Amerika ve İsrail ilişkileri, yani bir süper bir güçsünüz. Dünyada, Amerika'da 15 milyon e, Yahudi nüfusu var bildiğim kadar. İsrail nüfusu da 6, 5, 5, 5 milyon. Buçuk. Şimdi bunun üzerine bütün hesaplarınızı kuruyorsunuz. Dünyayı bu devlet üzerindeki bütün hesaplar buna... Ama bütün bu olan biten bir miktar şeyle de bağlantılı değil mi? O zamana kadar çünkü e, işte 67 Savaşı'na kadar e, bir miktar e, Arap devletleriyle denge... ...izlemeye çalışan bir miktarda e, İsrail'i destekleyen bir ABD vardı. Ama 67 Savaşı ile birlikte Arap Devletleri yani. Sovyet bloğuna geçti. Yani. Ve e, İsrail'de Orta Doğu'daki tek üssü haline geldi Amerika'nın. Ve üstüne üstlük yenen kuvvetli 67 ve 73'te baya e, devamını sille tokat döven bir örgütlenme olarak çıktı ortaya. Bence bütün olan biten 73'ten sonra tamam ha biz adamımızı bulduk... ...başka da gözümüzün dışarıda olmasına gerek yok... ...kısmının bir tezahürü ama... Bit, ...enerji bit. kontrolü için evet. bir, tabii. Soğuk savaş bitti. Ee, e, hala evet. işte benim de anlayamadım evet. kısım o. Sonra beyin mi tutuldu orada? Bir şey <gülüyor> oldu yani. Yani e, ayrıca e, Amerika Birleşik Devletleri açısından... ...çok değerli mütefikleri de var yani. Mısır gibi mi? Evet yani Mısır. ayrıca bu çok değerli mütefikleri var. Yani ama burada bu da Amerika'da da e tartışıldığını düşünüyorum. Yani bir dış politika örgüsü içinde... ...son 40 yıldır... ...67 şeyinden itibaren... ...böyle birebir bir ilişki ve o yetiştirdiğin e, kadim e, ülke ikinizin başında da belaya sokuyor. Yani Türkiye'yi yaban atabilir mi? Mümkün mü mesaj? Türkiye ile İsrail'in bu çatışma noktasına gelmiş Akdeniz'in doğusunda. Yani savaşmasa bile bu gerilim dünya ticaret ve finans sisteminin enerji sistemini alt üst edecek bir olay. Kolay kolay kimse yanacağımaz. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bu süreçte gerilim gemiler burada her an falan böyle bir şey ne kimsenin katlanacağı bir şey değildir. Dolayısıyla bu taraftan gülen kadar <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nin gülenlerinin de kendilerini sorgulamasında fayda var. Böyle bir şey de açacaktır diye düşünüyorum. Ama bir yandan zaten konuşuluyor da anladığım kadarıyla en azından işte Mossad'ın şefi vesaire Amerika'ya ay, ayak bağı olmaya başladık gibi açıklamalar yapıyorsa... Zaten hani bu galiba sürdürülebilir değil. İsrail'de bir miktar daha da deli hale getiren tartışmalardan biri bu gibi yok olacaklarını evet. ciddi düşünüyorlar. Ve Amerika'nın da sırtını çevirmesine üç kaldığının farkındalar galiba içeride. Bu süreci de hızlandırabilir evet. bu yaşadığı olaylar. Yani sonuçta içerideki beklentiler İran konusunda ABD kızgın. Şimdi de İsrail'le papaz oldu Erdoğan ve hükümeti. Şimdi bunu bir de şunu anlaşıyor ki bu süreci Fethullah Gülen de onaylıyor herhalde o çevreler açısından kırılma vakti yakındır böyle bir beklenti içerisinde ve yerine de Kemal abiyi getiririz ama yanına işte MHP mi getiririz nasıl getiririz onlar önemli değil önemli olan. Bir şekilde e, AKP'den uzaklaşma, uzaklaştırma, yıkma şeyi. Yani böyle yani inanılır gibi değil e, bir e, tartışma içerisinde Türkiye gidiyor. Yani orada kaset geliyor. Pensilvanya vermedi o kaset diyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bir anda paket diyor diyor Hı -hı. falan. E, bu süreç nereye evrilecek bilmiyorum ama e, pek de kolay bir şey olacağı görülmüyor. Yani iktidarı e, devirmek, işte... Darbe yaptırtmak, evet. darbemsi işlerle kalkıştırtmak. Anayasa Mahkemesi'ne, Gülen de bir mektubu Anayasa Mahkemesi'ne yazsa mesela şu arada. Bir <gülüyor> yani garip bir hal. Yolda. Pensilvanya Devam ne diyor diye Anayasa <gülüyor> Mahkemesi'ne. Bir de Pensilvanya'yı dinlesin. <gülüyor> Taraflardan Pensilvanya. Galiba. <gülüyor> <bitiriz>. Doğru <Vaktimizde gülüyor> düzüldü. Çok teşekkürler. Teşekkür Bey. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.